Demin bıraktığımız yerden ne demiştik? Toplumsal dokuların değişmesi demiştik. Burada mesela aile rolleri ve aile ilişkilerinde değişim gibi önemli bir konu var. Aile Orta Doğu'da değişimi daha ziyade daha kapalı bir alanda ama şimdi çok hızlı bir değişim dönüşüm var. Mesela şöyle söyleyeyim, Orta Doğu'da erkektir ailenin parasını kazanan, ee, yani, ve Suriye'de mesela kadınların çalışması hoşgözle bakılmazdı. Evet Şam'daki hanımlar çalışır orası daha farklı ama Halep'te vesaire de kadınların çalışması çok ayıp bir şeydi. Dolayısıyla şimdi ama durum ne? Türkiye'dekilere bakacak olursak orta yaş ve üst erkekler iş, yani aile reislerinin iş bulma şansı yok. Bizim iş piyasamızda sadece kadınlar, ve genç erkekler iş bulabiliyorlar ve dolayısıyla ben röportajlarla bu konulara birçok kişiyle röportaj yaptım aile içinde temel meselelerden bir tanesi olacak yani şöyle söyleyelim olgun orta yaşlı erkekler Orta Doğu'da artık temel işlevi olan aile geçimini sağlama rolünü kaybettiler. Dolayısıyla bunun travmasını, bir, bir, ciddi travmasını yaşıyorlar. Kadınlar artık e, e, evin geçimini sağlayan bir bakıma insanla dönüştüler veya genç erkekler. Bunun bir baba için ne kadar onur kırıcı bir şey olduğunu düşünün. Geleneksel babalar açısından özellikle. Yani modernleşmiş, değişmişlerden bahsetmiyorum. Ee, ve mesela şey var, e, eşi ölenler veya hapiste olan kadınlar var. Tek başlarına çocuklarına bakmak zorundalar Türkiye'de ve e, çalışmak zorundalar. Onlarla röportaj yaptığımda hepsi çok kötü. Yani hem anne ve baba olmak zorundayız ama anneliği de yapamıyoruz, babalığı da yapamıyoruz. Neden? Çünkü çok uzun saatler çalışmak zorundalar. Dolayısıyla evlerine döndüklerinde çocuklarıyla ilgilenecek halleri vesaireleri olmuyor. Dolayısıyla bunun gibi birçok şey. Bir de mesela çok enteresan bir şey vardır. Halep tüccar şehriydi. Daha üst şeyler, yani zengin sınıflar ve oralarda kısımlar Kadının öyle tek başa sokağa çıkması bile çok hoş karşılanmayan bir şeydi. Her, her yerde değilim o belli bir kesiminde. Bir kadıncağızla röportaj yapmıştım. Suriye'de hayatı sormak için dedi ki kadın eşim beni sokağa çıkartmazdı ki dedi ben bilmiyorum dışarıyı dedi. 14 yaşında evlenmiş. Peki dedim daha önceki gitmişim şimdi röportaj yapmaya daha öncesini anlat dedim. Daha önce de babam dışarı çıkartmazdı dedi. Bakın şu an eşi yok kadının eşi ölmüş Kadın İstanbul'a geliyor, İstanbul'un bir mahallesinde yaşamak zorunda kalıyor. Daha önce kendisi evinden çıkma şansı olmayan bir kadın, bilmediği bir ülkeye, bilmediği bir dile, yani dili farklı, kültürü farklı bambaşka bir yere gelecek ve hayatta tutunmak zorunda kalacak. Bu değişim, dönüşüm ne kadar muazzam kısa bir süreç yaşamak zorundalar, Bunu anlam açısından önemli. Bir başka şey, eşler, eşlerin ilişkileri değişecek, ebeveyn çocuk ilişkileri değişecek. Suriye'de anne baba e, kutsal, özellikle anneye karşı asla tek bir kelime bile edilmez. Annenin rızasını almak en önemli şeydir, en değerli şeydir. Ama şimdi e, Suriyeli çocuklar Türk okullarında bizim gençlerimizden, bizden görüp annelerine sana ne bana ne sen ne karışırsın bilmem ne dediklerine tam bir şok yaşıyorlar. Dolayısıyla e, bize diyorlar ki siz çok serbestsiniz ve o çocuklarımız sizin serbest hayatınızı yaşamak istiyorlar. Ve biz çocuklar özellikle lise çağında biz çocuklarımız üzerindeki kontrolü kaybettik diyorlar. Bakın e, yani değişim dönüşüm Suriye'deki bir çatışmanın yol açtığı değişim dönüşüm aile içindeki etek tek e, ilişkilere kadar iniyor. E, en temel korkularından bir tanesi hem Avrupa'da hem Türkiye'de çocuklarımız bizi polise şikayet ederse biz onun dediğini yapmazsak polise şikayet ederse ne olacak? Çünkü böyle bir durumda e, hemen e, şey, çocuk aileden uzaklaştırılabiliyor böyle vakalar var. Ve yine mesela çocuklar Türk çocuklardan özeniyorlar cep telefonlarıdır vesairedir ailelerin maddi durumu yok ki alabilsin. Ama okullarında bizim Türk öğrenciler bunlar maddi açıdan imkanı olmayan olmadığı için telefon olmayan çocuklara dalga geçiyorlar vesaire Çocuklar okula gitmek istemiyor. Bunun gibi ben bir sürü çocuklardan hikayeler dinledim. Dolayısıyla çok hızlı bir değişim dönüşüm. Aile içi ilişkilerde hızlı değişim dönüşüm. Başka gençlerde ve çocuklarda dini ve geleneksel değerlerde aşınma söz konusu. Şöyle bazı gençler tek başlarına geldiler Türkiye'ye. Anne babaları yok veya yurt dışına batıya giden tek başına erkek, genç erkekler çok fazla. Peki dini bilgiyi nereden alacaklar? Uzun saat, mesela Türkiye'de çalışanlar haftada 6 gün 12 saat çalışıyorlar. Dini bilgiyi nereden alacaklar? En temel endişelerden bir tanesi bu. Genç nesillere dini bilgi aşılayamıyoruz diye. Dolayısıyla bu gençler kimle arkadaş olursa ona benzeşecek diye bir endişe hali söz konusu. Bir de şu var, dedik ya her aileler koptu, aileler birbirinden ayrıştı, herkes başka yerde, herkes kendi derdine düştü. Herkes kendisi ayakta durmaya çalışıyor. Dolayısıyla aile içi dayanışmalar azaldı. E, bu da temel e, şey, şikayet e, üzüntü konularından bir tanesi Kenetle, eskiden kenetlenmiş aynelerde şimdi bireyselleşme, bencilleşme mevcut şartlarda mecburen e, yaşanıyor e, bazı mesela Suriye'de kardeşler farklı örgütler içerisinde birbirleriyle savaşıyorlar, biri rejimin safında, biri öbür şeylerin yanında, biri IŞİD'in yanında, biri Özgür Suriye ordusu yanında kardeşler birbirleriyle savaşıyorlar bir de işin böyle bir boyutu var. size sadece e, bir örnek vermek istiyorum e, göç bu değişim, dönüşüm. Şaz'a bereket diye bir hanım var. Kendisi Mavi Marmara yolcusuydu Suriye'den. Ben ona röportaj yapmıştım 2011'de. Türkiye'ye geliyor. Oğullarından bir tanesi savaşta, savaşırken ölecek. Türkiye'ye geliyor Suriyeliler için okul kuracak. Gitmiştim ben okulunu ziyaret etmiştim. O hanımın kız kardeşi ve kız kardeşinin kızı TRT World'de çalışıyordu. Üsküdar'da öldürüldü. Bir başka yeğeni Amerika'da, Kaliforniya'da yanlış hatırlamıyorsam diş hekimliği okuyordu. İşte yeğeni, yeğeninin eşi ve onu ziyaretle gelen eşinin kız kardeşi Kaliforniya'da ırkçı İslam düşmanı komşusu tarafından öldürülüyor bakın. Yani bir de işin böyle bir boyutu var. Emniyet için dışarıya kaçıyorsunuz ama dışarıda da ırkçı saldırıların veya başka hesaplaşmaların kurbanı olarak gidiyorsunuz. Yani emniyet dedik ya sadece Orta Doğu'da e, e, ülkelerinde emniyet kalmıyor. Gittikleri ülkelerde de emniyetsizlik hali e, gibi şeyler söz konusu. E, sonuç olarak şöyle söyleyebiliriz e, ya da bunları geçelim. geçelim bunları. Mülksüzleştirme, servetin el değiştirmesi temel problemlerden ve ben Suriye'de, Irak'ta bu o kadar yaygın ki ben e, bunları okurken e, hikayelerini hep bir ayet vardır ya, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü Allah'ındır ve dönüş yalnız onadır ayetini iliklerime kadar hissediyorum diyebilirim. Çünkü sizin atalarınızdan gelen mallar, mülkler veya sizin bütün ömrünüz boyunca çalışıp didinip aslatın aldığınız mallar, mülkler şu an el değiştiriyor. Hem Suriye'de hem Irak'ta. İçinde başkaları yaşıyor artık. Veyahut da bombalarla yıkıldı, yok oldu. Çok zengin insanlar ve kim mesela bir hanımla röportaj yapmıştım. Eski Suriye'deki halini anlatıyor. Bağlarımız, bahçelerimiz, arsalarımız, evlerimiz, her şeyimiz vardı. Haddi hesabı yoktu malımızın, mülkümüzün diyor. Tek bir arabayla Türkiye'ye kaçtık ve sıfırı tükettik diyor. Dolayısıyla bu şeyler... O hani malın mülkün emanet olduğu, çocukların, şeyin eşlerin, çocukların her şeyin bir emanet olduğu aslında Suriye ve Irak'a baktığınızda çok iyi bir şekilde görüyorsunuz. Dolayısıyla peki şöyle söyleyelim, bazı evler mesela yıkılmadı dedik, başkaları ya şu bazıları çetelere, çetelerin askeri üssü oldu mesela. Dolayısıyla gittiğinizde geri dönme ihtimaliniz e, söz konusu değil. E, muazzam dedik servetlerin yok olması, bombardımanlarla işletmeler kapatıldı, iş imkanları olmadığı için işletmeler kapatıldı, yurt dışına işler, şeyler, fabrikalar götürüldü. Türkiye'ye mesela Halep'ten çok fazla fabrika taşındı e, Antep'e e, tam da bu emniyetsizlik halinin sonucu olarak. Dolayısıyla e, yani... Hem bir savaşın maliyeti var Ortadoğu'da muazzam bir maliyeti yürütülen savaşın. Ama aynı zamanda bunun iktisadi, toplumsal hayata getirdiği yükler var. Dolayısıyla tek boyutlu bir şey değil. Ee, yine daha önce söylediğim gibi Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da birçok yerleşim ve şehir enkaza dönmüş durumda. Hayalet şehirler var. Mesela işit çıkartıldı bölgeden deniyor ama çok güzel. Peki ya geriye kalan enkaz? IŞİD oradan çekilirken her yere bu bir tuzakları, bilmem neler bir sürü şey. insanlar evlerine dönemiyor ki. Biz mesela evet işte Musul'un terörden, IŞİD'den boşaltıldığını duyuyoruz. Peki kamplara, başka yerlerde kamplara kaçan Musul'lar evlerine dönebiliyor mu? Evlerine döndüklerinde karşılarına ne buluyorlar? Bir de böyle bir şey. Dönebilenler var, döndüklerinde evlerine başkalarının otururken görüyorlar. Gibi gibi birçok e, mesele var. Ve bazı yine iş adamları Orta Doğu'da. O emniyetsizlik halinden dolayı yatırımlarını başka ülkeye getirirler. Mesela Türkiye'ye yatırımlarını getiren çok fazla Arap yatırımcı var. Yemen'in en zenginlerinden bir tanesi mesela Türkiye'ye kaydırdı iktisadi faaliyetlerini gibi gibi. Dolayısıyla Yemen'in zaten en fakir ülke. Dolayısıyla bu savaşlarda yaşadığı yıkım aynı zamanda maddi imkanı olanlar da yatırımlarını sürdüremedikleri için başka ülkelere taşıyorlar. Vesaire vesaire. <gülüyor> Ekonomik çöküntü dedik, bunlardan biraz bahsettik zaten. Ama şöyle söyleyelim. Mesela bugün Arap dünyasında birçok ülke savaş veriyor. Mesela Suudi Arabistan, Yemen'de savaş veriyor. Başka coğrafyalarda savaş veriyor. Bu savaşın maliyetleri, petrol fiyatlarının düşmesi. Bunun Orta Doğu'da, şey, şu an petrol fiyatlarının düşmesi Orta Doğu'da önümüzdeki süreçlerde ekonomilerin patır patır dökülmesine de yol açacak bir şey. Petrol üretmeyen ülkeler açısından da bunun etkileri var. Giremiyorum. Dolayısıyla e, mesela 2-3 sene evvel ilk defa körfez ülkelerine katma değer vergisi geldi. Onlarda vergi yoktu. Her şey bedavaydı. Vergisiz vesaire yaşıyorlardı. Körfez ülkeleri bir de muazzam bir iktisadi sıkıntı içerisinde şu anda. Peki dünyada ekonomik kriz var. E, evet e, İran ve şey e, Rusya Suriye'deki savaşı götürdüler. Ama onun da çok ağır mali şey var. Kendi ülkelerine ekonomik krize rağmen bunu götürdüler. Peki savaşı yürüten bu adamlar, savaşı finanse edenler yeniden inşayı finanse edebilecekler mi? Bakın çok önemli bir mesele. Suriye'yi, Irak'ı kim inşa edecek yeniden? Dünyada ekonomik kriz varken hangi ülke çıkacak da bunu yapacak? Narası, ne, ne zaman, nasıl inşa edecek? Şöyle söyleyeyim. Arap dünyası ve İslam dünyası paralarını savaşa gömdüler. Servetlerini savaşa gömdüler, insan sermayelerini kaçırttılar. Bakın, bunlar çok temel problemler, hiç bizim gündemimize gelmeyen problemler. Ee, mesela şu an evet esat rejime her yerde, şey e, ülkenin büyük kısmında biz ne diyoruz, e, şey kontrolü sağladı ama ekonomi ne durumda? Esat rejimine bağlı olan merkezler şu anda ayaklanıyorlar biliyor muyuz? Çünkü demin dedim ya, maaşları bir karpuz parası. Gıda kıtlığı var, akaryakıt kıtlığı var, anormal bir şey var. Söyleyin adını, enflasyon var. Peki, e savaşı yürüttü. Peki barışı sağlayabilecek mi? Biz mesela ne diyoruz? Esat kazandı. Kazandı mı? Bakın, yüzeysel olana bakarsanız, askeri alanda, sahada şu kadar gitti, şöyle buna bakarsınız ama... Alta bakarsanız, daha derin olana bakarsanız tamamen çökmüş bir ekonomi var. Esad'ın veya işte Mısır, silsit için de geçerli. Biz 2013'te işte darbeyi yaptı ve her şey güllük bir falan değil. Mısır ekonomisi göçmüş durumda. Dolayısıyla bakın, e ekonomiye baktığınızda bu rejimlerin ayakta kalamayacağını, buraların tekrar tekrar patlayacağını görebiliriz. Size bir tiyoda vereyim, 2021'den itibaren... Orta Doğu'da da dünyada da birçok yer patlayacak ekonomik nedenlerle ayaklanmalar tekrar yaşanacak ki şu an çoktan zaten bir süredir devam ediyor. Evet, bunları geçelim. Dini bilginin dini bilginin azalması dedik, demin bahsettim. Bunlardan bahsettim ama dur bakayım eksik kalan var mı diye şöyle bir bakıyorum. Evet ha. Ee, i̇nsanların bu süreç dedi ki iki uca kaymaları yaşanan bu özellikle işit gibi hareketlerin vesaireni yol açtığı şeyler insanlar artık gençler dinden nefret eder hale geldi bir kısmı. Ee, birkaç yıldır o Arap dünyası ateizm ve deizm giderek yükseliyor. Ee, mesela ben Türkiye'de tıp okuyan bir Suriyeli röportaj yaptımda demişti ki eskiden hayallerim ve hedeflerim vardı ama artık hiç yok. Suriye'nin nereye gideceğini kimse bilmiyor? İnsanların hiç ümidi kalmadı, dinden de devletten de uzaklaşıyoruz demişti. Mesela bir şey basit örnek. Dolayısıyla özellikle işidin kontrol ettiği bölgelerde insanların dinden dini sembollerden nefret etmesi söz konusu. Dolayısıyla şöyle söyleyelim: Orta Doğu'da dinin siyasal amaçlar için kullanıldığı her yerde insanlar dinden yani insanların yaptığı hatalardan dolayı bunun suçunu dini atıyorlar ve bu dinden uzaklaşma sürecinin Mesela biz neresindeyiz? Biz bunun farkında mıyız? Biz gençlerin dinden uzaklaşma sürecine karşı herhangi bir reçetemiz var mı? Gibi gibi bir sürü problemler var. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi hiç gündemimize gelmeyen küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre felaketleri. Hanımlar, e, iklim değişikliğinin en fena vuracağı bölgelerden bir tanesi Orta Doğu. Bunu biliyor muyuz? Ama çö çölleşme, kuraklaşma artacak. Orta Doğu'nun bazı yerleri yaşanmaz hale gelecek, yeni göçler başlayacak. Yaşanır hale devam eden yerlerde de e, kaynakların kıtlığı üzerinden yeniden rekabet ve e, yeni, yeni savaşlar olma ihtimali var. Munsif marzukiye ben e, bir soru sormuştum röportajım sırasında, onu okumak istiyorum size. Dedim ki e, uzun süren kaos ve çatışmalardan sonra yeni bir or Orta Doğu ortaya çıkacak. Torunlarımıza nasıl bir Orta Doğu bırakıyoruz diye sordum. Geleceğe dair öngörülerinizi merak ediyorum dedim. O da şu cevabı verdi. Ümit ederim ki gelecekte Orta Doğu diye bir yer kalır. Hiç kimse iklim değişikliğini konuşmuyor. Oysa bu dünya için en büyük tehlike. Eğer iklim değişikliğiyle mücadele etmezsek korkarım ki gelecekte petrol ve enerji değil su ve gıda savaşlarına tutuşacağız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biz kafamızı petrol ve doğalgaza çok takmış durumdayız. Ama petrol ve doğal gazın önemi giderek azalıyor ve bundan sonra ortada bu şeylerden sonra su ve gıda savaşlarının yaşanma ihtimali çok yüksek. Şöyle devam ediyor şey Mansif Merzuki. Siyasi ve sosyoekonomik problemler asıl tehlike bir dakika. Siyasi ve sosyoekonomik problemler asıl tehlikenin üzerine örtüyor, gizliyor. Dünyanın bu tarafı muhtemelen iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden olacak. Ümit ederim ki en kısa zamanda siyaseten bir dengeye kavuşup as, e, ardından asıl problemleri çözmeye çalışırız da gelecek nesillerimize yaşayabilecek bir toprak parçası bırakırız diyor bakın. Ve e, dediklerinden son derece haklı çünkü çoraklaşma çölleşme Orta Doğu'da artıyor. E, ve şu da var Fırat ve Dicle nehirlerinin bu 21. yüzyıl içerisinde kuruması bekleniyor biliyor muyuz? Peki bu bizi de ilgilendiren bir şey. Türkiye Suriye Irak ilişkileri ne olacak? Bugün Etiyopya ile Mısır arasında baraj yapımı şeyine bir savaş çıkma çıkabilir mi? Çünkü Nil Nehri Mısır'ın hayat kaynağı. Mesela bunlar hiç konuşuluyor mu? Mesela bunlar bizim hiç gündemimiz bile değil. Orta Doğu'nun temel problemleri aslında bunlar. Bir başka şey bu iç savaş sırasında tarım alanlarını yaktılar. Esat rejimi muhaliflerin yerini yaktı, Kürtler yaktı, işitçiler yaktı. Herkes bir toprağı kaybederken oradaki toprağı cezalandırmak için o topraklar verimli arazileri yaktılar. Zaten gıda kıtlığı yaşıyorsun. Neyi yakıyorsun? Bakın savaş için, savaş çabaları için geleceğe dair neler yapılıyor? Başka petrol alanlarının yakılması... ...çevre tahribatları, bütün bu savaşları... ...bir de işin çevre tahribatları var... ...zehirli gazlar, bombaydımanlar... E, ...bunların etkileri ne olacak... ...biz bunun e, savaşın çevreye maliyetini... ...hiç düşünüyor muyuz mesela... E, ...bunları da geçeyim... ...dolayısıyla... ...bu temel şeyleri söyledim size... ...şimdi mesela... E, ...otoriter yönetimler problemi var... ...rüşvet yolsuzluklar, hukuksuzluk... E, ...hukuk devletlerinin olmaması... E, muazzam sosyoekonomik eşitsizlikler ama bunlar her yerde konuşulan şeyler. Ben konuşulmayan şeyleri size sunmak istedim. Dolayısıyla farklı e, şeylere de bakın. E, hani dünyaya sadece askeri güvenlik odaklı bakmayın diye veya petrol doğalgaz odaklı bakmayın. Başka meselelerimiz var diye bunları gösterdim, e, bahsettim. Peki, cumartesi günü yarım kalan mesele vardı. Bizim e, temel bakış problemlerimiz. Şimdi e, bunları... Bu, e, Orada yarım kalanlar ve bugün anlattıklarımla birlikte Arap ve İslam dünyasında ne gibi bir bakış, iş tutuş problemlerimiz var şimdi ona devam edeceğim. Bir kere şöyle söyleyeyim. Ben kendi okuma gruplarımla yaklaşık bin yıllık İslam tarihi okudum. Peygamberimiz döneminden başladık. Sahabe dönemi, Emeviler, Abbasler, Eyyubiler, şey, Memlükler, Sadece Osmanlı dönemini okumadık. Onun dışında zaten 20. 21. yüzyıl okudum. Şunu gördüm. İslam dünyasının en temel, ve İslam tarihinin en temel problemi, iktidarın el değiştirme meselesini çözememiş olması. Dolayısıyla iktidar meselesi, iktidarın el değiştirme meselesini çözemediği için sürekli, e, yani bu çatışma potansiyelini sürekli içinde taşıyan bir mesele. Öyle ki Hazreti Peygamber'in vefatının hemen ardından bu mesele başladı. Hilafet, yani onun arkasına kim geçecek kavgası onu hemen ardından başladı. Ve bu daha sonra Siffin savaşlarına kadar giden ve bugüne kadar gelen boyutları var. Ben bunlara giremiyorum şu an. Dolayısıyla bugün hala bak, Arap Baharı sürecinde insanlar ayaklandıktan sonra yönetimler, yönetimlerini bırakmamak için Esat yönetimi ülkeyi yerle bir etti. Yerle bir etti ülkeyi. Yaşanacak bir ülke bırakmadı geriye. Ama yeter ki ben bırakmayayım, iktidarı bırakmayayım ki. Dolayısıyla böyle bir problemimiz var. İktidarın el değiştirme meselesini çözememiş bir İslam dünyası var Bir başka mesele Farklılıklarla bir arada yaşamayı özümseyememi Aslında geçmişte farklılıklarla bir arada yaşanmış ama Her kriz ve çatışma döneminde yeniden bir problem olarak ortaya çıkıyor Cumartesi günü söylemiştim Farklılıklarımız çok doğal Allah bizim her birimizi farklı yaratmış Hiçbir kulu öbürünün aynısı yaratmamış ve farklı dinler, mezhepler, kimlikler, aidiyetlere sahip olmamız, farklı dünya görüşlerine sahip olmamız çok doğal. Mesele, farklılıklarımızı nasıl çatışmaya dönüştürmeden, nasıl bir arada yaşayacağız? Geçmişte bu imparatorluk yapıları altında sağlandı ama ulus devlet yapıları, modern dönem 20. yüzyıl, 21. yüzyıl ulus devlet yapıları, farklılıklarla bir arada yaşamaya müsait bir yapı değil. Dolayısıyla burada ortada böyle bir problem var. Ee, biz bugün ya ortada Doğu'da mezhepçilik diyoruz, kabilecilik diyoruz. Bütün bunlar e, alevlenmiş durumda. Biz bir arada nasıl yaşayacağız? Bizim en temel problemimiz bu e, şu an kanaatimce. Başka e, bölgenin acil çözüm bekleyen meseleleri var. 200 yıldır biz 3 yol izliyoruz bu, bu meselelere karşı. Birincisi problemleri yok sayıyoruz. Ortada bir problem var yok sayıyoruz. Yok. Peki biz yok deyince yok oluyor mu problemlerimiz? Dolayısıyla yok sayıyorsanız çözüm idar, iradesi göstermezsiniz. Böyle bir problemimiz var. Biraz sonra bunu neye ulaştığını geleceğim tekrar. İkincisi tarihten çıkamama, hala tarihte yaşama. Şanlı tarihi diretme ama dünya çok değişti. Onu diretemeyeceksiniz ki. Hala geçmiş, yani şu anki değişimi dönüşümü mi? hala geçmişi geri getirerek bir düzen sağlayacağını zannetme. Evet, geçmişten besleneceğiz, geçmişten beslenmeden olmaz. Ama ya bugünün problemleri, onları ne yapacağız? Üçüncü yol, e, muzafferleri taklit etme. Çünkü acil meselelerimiz var, acil çözüm bekliyoruz. Dolayısıyla muzafferlerimiz kim? Bugünkü... 20. yüzyıl için bahsedeyim. Batıyı veya Sovyetler Birliği'nin yani Rusya'yı kopyaladı. O Arap dünyası, İslam dünyası. Dolayısıyla problem şu. Biz orijinal fikirlere ve sahici çözümlere sahip miyiz? Bakın. Ortada böyle bir problem var. Sahici meselelere dikkate almama, sahici meselelere yüklenmeme, umursamama, yok sayma gibi bir problemimiz var bizim. Peki orijinal fikirlere nasıl sahip olacağız? Ben hani cumartesi günü ne, ne demiştim? Söylem üretememe, fikir üretememe. Peki bu nasıl olacak? En temel şeyi eleştirel düşünce. Orta Doğu eleştirel düşünceden yoksun bir yerdi. Neden? Otoriter rejimlerden dolayı. Sıkı kontrolün olduğu yerde eleştirel, özgün fikirler üretemezsiniz. Ve dolayısıyla yeni bir fikir ve söylem üretemezsiniz. Dolayısıyla mevcut çıkmazdan kurtulmak için yeni bir şey nasıl üreteceksiniz? Bakın. Ee, şöyle söyleyeyim. Yüzyıldır bölgede layık kısmı, kesimde e, İslamcısı da çekici, cazip ama boş sloganlar ürettiler. Ama yeni bir sistem üretecek büyük eleştirel fikirlere sahip olmadılar. Ee, dışarıdan fikir ithal ettiler. Sosyalizm, liberalizm, Arap milliyetçiliği vesaire dış ama Hiçbirisi istenen başarıya ulaşamadı. Çünkü ortada problemleri görme ve buna cesaret, cesaretle bunu el atma gibi bir irade şeyi yoktu. Peki bana mesela bazen öğrenciler geliyor bunu nasıl yapacağız vesaire. Bizim için de bu geçerli. Bakın dört şıklı teste alışmış olan gençlerimiz orijinal fikir üretemezler. Eğitim sistemimizde bizim çok ciddi bir problem var. Test sistemini eğer ilk okuldan itibaren çocuklarınıza dayatıyorsanız, Farklı bir fikir üretme değil, önüne verilen dört seçenekten bir tanesini seçme üzerine bir beyin formatlarsınız. Peki çocuk ileride yönetici pozisyonuna geldiğinde nasıl problemleri çözecek? O Kendisine birileri dört şey, seçenekli bir soru mu verecekler? Problemlere nasıl yüklenecekler? O problemlerle nasıl görecekler, nasıl şey yapacaklar? Dolayısıyla bakın biz daha ailemizden başlayarak, eğitim sistemimizden ve şeyden her şeyiyle... Orjinal fikir üretme şeyini e, engellemiş oluyoruz. E, i̇cat çıkarma mesela. Çok yaygın bir söylemimiz değil mi? Çünkü çocuklarımız şöyle söyleyeyim. Çocuklarınız evde size çok e, şey sorguluyorsa... hoşumuza gidiyor mu Allah aşkına? Devletimiz sorgulayan insandan hoşlanıyor mu? Arap dünyası, İslam dünyası sorgulayan bir bireyden hoşlanılıyor mu? Okullarda öğretmenlerimiz sorgulayan bireyden hoşlanıyor mu? Bakın e, ben... E, Aralık ayında Marmara İlahiyat'ta Kudüs'le ilgili bir kulüp var. Oraya beş hafta boyunca seminer verdim. Dördüncü hafta size, size cumartesi günü anlattığım semineri verdim. Ve seminerin sonunda e, Almanya'dan Türkiye'ye yüksek lisans yapmaya gelmiş bir kız öğrenci yanıma koştu. Bana dedi ki Türkiye'ye geldiğimden beri eleştirel bakan bir insan ilk defa sizi gördüm dedi. Ve gözleri doldu. Bize dedi yüksek lisansta hocalar kendi bildiklerinden başka bir şey söylettirmiyorlar bile dedi. Kendilerini tekrar etmemizi istiyorlar dedi. Farklı bir şey söylediğimizde çok rahatsız oluyorlar dedi. Ve gözleri de olarak dedi ki biz Almanya'da ilkokuldan itibaren eleştirel düşünceyi öğrendik dedi. Bakın. Ve dolayısıyla bize bize bu teşvik ilk okuldan beri bize bu teşvik edildi dedi. Hocaların söylediğiniz tekrarlamak değil kendi fikrini üretmek öğretiliyor bakın hanımlar. Dolayısıyla dedi ki ben Türkiye'nin geleceğinden çok endişeliyim dedi. Gözleri dolu vaziyette. Bu şeyde bu e, eleştirel fikirden yoksunlukla nasıl bir gelecek üreteceksiniz? Nasıl bu Türkiye'yi daha yani Türkiye'yi nasıl şey, bu, bu gençlerle bu öğretim üyesi kadrosuyla vesaireli nereye gideceksiniz dedi. E, şey, e, dolayısıyla e, Ülkemizde arkadaşlar bakın layık kesimde de, dindar kesimde de aynı şey var. Her kesimde, İslam dünyasında da aynı şey var. Farklı fikirlerden hoşlanmama, mevcudu tekrarlama, ezber, ezbercilik üzerine bir eğitim sistemimiz varsa, biz hep bizden evvelkilerin söylediğini ezberliyorsak, geleceğin problemlerine nasıl çözüm üretebiliriz? Bakın. Bunun gibi bu, bu en temel, İslam dünyasının en temel meselesi. Peki yeni bir fikir geliştirmek için ne lazım? Sosyolojik gelişmişlik, eğitim süreci, özgür bir siyasi iklim ve entelektüel konfor şart. Şöyle söyleyelim, Orta Doğu'da şu an gündelik karnını doyurma derdindeki bir Arap nasıl bir fikir üretebilir ki gençler veya hanımlar? İmkanı yok. Hapiste kalan bir insan can derdinde nasıl bir fikir üretebilir? Dolayısıyla sabahtan akşama aile geçimini düşünmekten, faturaları, kiraları düşünmekle geçiren bir ebe bir aile, bir babası nasıl bir özgün fikir, vesaire nasıl üretebilir? Bir entelektüel konfor lazım, bir e, belli bir seviye lazım. Karnı aç olan, canı emniyet e, can emniyeti olmayan bunu yapamaz. Buradan şuraya geleceğim. Ortadoğu birçok şey yapma imkanını yitirdi şu an. Ama bizim var. Biz bizden çok şey bekliyor dünya. Dünyadaki Müslümanlar bir şey olacaksa Türkiye'den olacak diye bekliyorlar. Peki biz İslam dünyasının problemlerinden haberdar mıyız? Şimdi birazdan buna geleceğim ve bu çok önemli. Sırtımızda yük o kadar fazla ama biz o kadar bunun farkında değiliz ki. Tekrar geleceğim. Cumartesi günü söyleyemediğim, atladığım ve sizden birinin çok merak ettiğim dediği şey vardı. Ondan şimdi bahsedeceğim. Fotoğrafla cahilleştirilme meselesi. Bakın biz e, kitap... Şimdi size yine bu kitaptan e, bir şey okuyacağım. Alıntı yapacağım. E, Monsif Merzuki'nin otobiyografisinden alıp kitaba koydum. Şöyle diyor. Bugün Tunus'ta ve Arap dünyasında fotoğrafla cahilleştirme çağında yaşıyoruz. Her alanda hazır, paketlenmiş ve hızlıca tüketilecek şeylere me meylediyoruz. Suriyeli yayıncı ve mücadeleci arkadaşım Hüseyin el avdata göre Arap insanı, yayıncıların istatistiklerine bakılırsa Afrikalı'dan daha az okuyor. Yılda sadece 20 dakikasını okumaya ayırıyor. 300 milyonluk Arap dünyası, yılda 10 milyon nüfuslu Yunanistan'dakinden daha az kitap yayınlıyor. Ve en iyi fikir kitabı en fazla 3000 basıyor. Gerçekten de bu rakamlar insanı dehşete düşürüyor. İlk emri oku ve kutsal kitabının ismi de Kur'an yani okumaktan türeyen, türemiş olmasına rağmen okuyup yazmayan ümmi bir millet olduğumuzu kim inkar edebilir diyor bakın. Ee, belki bizim istatistiklerimiz bu kadar feci olmayabilir ama biz de okumuyoruz. Aynı okumama problemi bizde de var. Ben şöyle görüyorum mesela Filistin'le ilgili bir gruba e, whatsapp grubundaydım biri fotoğraf yolluyor Allah'ım nasıl coşkular beğendiklerini ifade etmeler vesaire herkes Mescid-i Aksa'a kubbetü sahra fotoğrafı yolluyor ya yollanmamış şekli kalmadı hepsini gördük artık ama bakın Mescid-i Aksa'da yaşananla ilgili bir yazı yollandığında okuyan yok ama Mescid-i Aksa fotoğrafını gördüğünde hemen çılgınlar gibi twitter'da paylaşıyoruz Peki o zaman bakın fotoğrafla cahilleştirilme çağı diyeceğim. Ee, ben bunu kendi şeyimden de görüyorum. Ee, Filistin, Filistin diye böyle coşan insanlarımız. Peki Filistin'le ilgili kaç yazı okudunuz hayatınızda? Bana bir şey dedi ki e, yayıncılardan ben bazı yerlere çeviriler yapıyorum. Birisine işte şu yazı güzel ile ilgili çevirmek istiyorum dediğimde çok güzel bir yazı yayınlamak isterdik ama dedi... Filistin'le ilgili yazılar inan ki okunmuyor dedi. Bakın Filistin'le ilgili yazılar inan ki okunmuyor çünkü biz her şeyi bildiğimizi zannediyoruz. Ama e, bir Mescid-i Aksal fotoğrafı olsa hepimiz paylaşır hemen ve hepimiz, hepimiz coşardık. Dolayısıyla bizim okumama bilmeme gibi bir temel problemimiz var. Fikir üretmek için önce okumak lazım. Bir başka şey Orta ile ilgili dışa bağımlılık. Mansif Merzuki'den yine bir alıntı yapacağım bugün beslendiğimiz düşüncelerin ekseriyetinin ya sınırlarımız dışından ya da geçmişimizden yani tarihimizden ithal edilmiş olması ne kadar da aşağılayıcı ve hayal kırıklığına uğratıcı sadece gıdasını ilacını teknolojisini değil aynı zamanda hayallerini fikirlerini ve değerlerini de ithal eden bir milletle karşı karşıya olduğunuz düşüncesi sizi hiç korkutmuyor mu diyor evet konumluluk e, Orta Doğu'nun İslam dünyasının bağımlılığı kimisi batıya bağımlı, kimisi tarihe bağımlı ama bugünün kendi problemleri nasıl çözeceğiz gıdanın, ilacın bağımlı olması gibi birçok bir, bir problem peki bir başka şey, problemimiz tarih tasavvurumuz problemli bir kere e, biz bir kitap okuyup da coşuyor. tarih bir kere coşma alanı değildir hanımlar tarih coşma alanı değil, tarih anlama ve ibret alma alanıdır eğer okuduğunuz tarih kitabıyla coşuyorsanız inanın yazdıkları yani problemli olabilir. Dolayısıyla tarihin hiçbir dönemi öyle coşulacak şeyler değildir. Tarih ibret alınacak şey yerdir. Ve Müslümanın bakış açısı da Kur'an Kur'an'da çok net görüyorsunuz. Bir Müslümanın bakış açısı her şeye, tabiata, insana, tarihe, her şeye dair bakış açısı ibret üzerinden olması lazım. İbret almak üzerinden olması lazım. Biz İbret almalı bir bakış açısına, bir perspektife sahip miyiz? Temel problemlerimizden bir tanesi. Biz iyisiyle kötüsüyle tarihi gerçekliklerimizle yüzleşecek cesaretimiz var mı? Ve benim yine şarjım bitiyor. Çok uzattık tabii yine şarj problemi çıktı. Ee, şöyle söyleyelim. Geçmişi doğru anlayamayanlar geleceğe dair sahih bir gerçeklik üretemezler. Bizim böyle bir problemimiz de var. Bir başka şey, dedi ki Mısır'da dahil, yani Orta Doğu'nun temel problemleri, onun veya bunun iktidara gelmesiyle çözülebilecek şeyler değildir. Mısır'ın problemlerini mesela ne mübarek çözebildi, ne Sisi çözebilecek, ne Mursi çözebilecek. Çünkü Mısır'ın ve diğer Orta Doğu ülkelerinin muazzam problemleri söz konusu. Dolayısıyla bir Orta Doğu'nun problemlerini çözmek, onun veya bunun ideolojik grubuna dahil olmayı gerektirmiyor. Biz e, Orta Ortadoğu'da bir çözüm olacaksa bütün ekoller, hangi gruba bağlıysanız fark etmez, bir araya gelip ortaklaşa bir şey yapmak zorundayız. Çünkü e, ideolojik yani Ortadoğu'nun temel meselesi ideolojik kutuplaşmanın kıskacına, kıskacında boğulacak şeyler değil. Çok hayati temel problemlerimiz var ve bu da bir kişi, bir tek ekolün tek başına çözebileceği bir şey değil. Dolayısıyla önce bir birlik olmayı kafa kafayı vermeyi öğrenmemiz gerekiyor Ortadoğu'da. Ee, bir başka şey halklarda da siyasilerde de Ortadoğu'da bir naiflik var. Mesela halklardaki naiflikten bahsedeyim. Ee, mübarek düştüğünde her şey düzelecek zannetti Mısır halkı. Ama e, Merzuki der ki e, devrimler der e, bastığınız anda karanlıktan aydınlığa sizi çıkartacak bir elektrik düğmesi değildir der. Devrim dediğiniz uzunca bir tünele yönelten yoldaki bir dönemeçtir. Sonunda bu tünelden aydınlığa çıkmak da var. Gitgide artan karanlıklar içinde çırpınıp kalmak da var. Bakın bu Orta yaşanan bir devrimsel süreç ama biz devrim literatürünü bilmediğimiz için o şey, devrimler karşı devrimlerle bu süreçlerin nasıl on yıllarca devam edeceğinin farkında değildik. Hala değiliz. Dolayısıyla mesela bir Mısırlı öğrenci dedi ki, bu önemli, bunu anlatmak istiyorum. Mübarek devrildikten sonra o kadar sevinmiş ki şöyle düşünüyorlarmış Mısırlı gençler. Birkaç sene sonra bu iş bitti, Filistin'i de fethedeceğiz diye. Babası onu Türkiye'den burs kazanmış, babası yollamak istemiş, bu gelmek istememiş. Ne gerek var ki artık okumaya, ona, ona, zaten Filistin'de fethediyoruz diye. Fethetmek üzereyiz diye. Tabii ki ben ben onunla iki sene evvel bir konferansta karşılaştım. Dolayısıyla bakın bir rejimi devirmekle, bir lider değiştirmekle, bir yeni ne bileyim kurum kurmakla yüzyıl yüzyılın meselesi çözülmez. E, halklar bu naiflik içerisine aynı şeyi rejimler içerisinde içinde geçerli. Rejimler ne zannettiler? Halklarına kaba kuvvet uygulayarak e, veya para dağıtarak Arap Baharı sürecinde e, o halk aşağıdan gelen dip dalgayı bastırabileceklerini zannettiler. Ama evet. Ee, şey darbeyi yaptılar e, Mısır'da ama istikrar sağlayabildim ekonomi göçtü her şey göçtü dolayısıyla halk Ortadoğunun meseleleri o kadar çok ki parayla sa halkı satın alacak veya dehşet satırak kaba kuvvet kullanarak bastır, bastırmakla bu meseleler çözülmez dolayısıyla rejimlerde de aynı naiflik var. farklı şekilde naiflik vardı halklarda da naiflik vardı bir başka mesele liderlik boşluğu ve güven uçurumu. Ee, Hatlarla iktidarlar arasında e, muazzam bir şey var, e, güven uçurumu var Ortadoğu'da. E, rejimlerle Rejimlerin meşruiyeti bir kere sorunlu zaten. Dolayısıyla e, ha, artık halklar muhalefet, mesela Arap Baharı'ndan sonra ne, ne düşündüler? mevcudu Devirelim yeni gelenler çözecek ama Yeni gelenlerin de çözüm üretemediğini Tunus örneği gösterdi. Dolayısıyla mesela son seçimlerde Tunus'ta bütün siyasal partilerin hepsi başarısız oldular ve mevcut. Yeni partiler kazandılar seçimleri. Dolayısıyla bir tıkanmışlık söz konusu. O yüzden diyorum o veya bu gruba İslamcı veya seküler olmakla bu meselelerin çözülmesi, işte ideolojik şeyin bu diye çözülme şeyi yok. Şu an Orta Doğu'da siyaset bir problem çözücü olmaktan çıktı ve problemin ta kendisi. Dolayısıyla Irak'ta, Lübnan, şey, Lübnan'da, Cezayir'de insanlar sokaklarla ve dolayısıyla önümüzdeki süreçte yeniden yeniden Orta Doğu patlayacak. Orta Doğu'da gerçek reformlar yapacak, yapısal meselelere odaklanacak, yapısal değişimleri yapabilecek lider eksikliği söz konusu. Bunu yapabilecek bilgiye sahip, donanıma sahip ve cesarete sahip lider boşluğu söz konusu. Ee, evet. Peki. E, tekrar şeye gelelim. Biz Orta Doğu'da, Türkiye'de dahil buna olguları değil olmasını istediğimiz şeyleri düşünüyoruz ve konuşuyoruz. Kendimizi kandırmayı çok seviyoruz. Ee, var olan meselelere, olgulara, aktörlere yok demekle yok olmuyor biliyor muyuz? ama biz bunu kend biz bunu çok yapıyoruz mesela birisi bana dedi ki öğrencilerimden bir tanesi Osmanlı'nın yaptığı gibi dedi Selefileri Sünni şeyden ne diyelim Sünnilik içinden çıkartmak lazım dedi yok saymak lazım e tamam istersen yok say bugün Osmanlı'nın dönemindeki selefilik ya bugün arasında devasa fark var bugün selefilik dünyanın her yerine yayılmış durumda Avustralya'dan tutun ee, ...Rusya'ya, Batı'ya, İslam dünyası her yerine o körfez paralarıyla yayılmış durumda. Sen Selefiliği yoksaydın diye yok olmuyor ki. Veya sen işi de yoksaydın diye yok olmuyor ki. Dolayısıyla e problem şu. Yok saydığımız için e yüzleşemiyoruz ve çözüm üretmek için e mekanizmalar kuramıyoruz. Ve şu da var. Problemi yok sayarsanız o ufakken birikir birikir birikir bir deve dönüşür. Kartopu misali. Ve sonunda bir çığ olarak sizin üzerinize çöker. Altında kalabilirsiniz. Dolayısıyla ne kadar gizlerseniz gizleyin, ne kadar saklarsanız saklayın. Hakikat sonunda kendisini dayatır. Tarih bunu göstermiştir her şeyiyle. Dolayısıyla bir şeyleri yok saymakla ortadan kaldırmıyoruz. Sadece kendimizi kandırıyoruz. Buna mesela bir örnek vereyim size. Bu LGBT meselesi. Bunun bu hale geleceği on yıllardır belli. Ve mesela ben 2005'te duymuştum batıda Müslümanlar arasında yayıldığını ve artık mesela Kur'an'daki Lüt ile ilgili ayetleri bile bambaşka yorumlayıp Kur'an'dan bunun meşru olduğuna dair ayetler bulmaya çalıştıklarını batıdaki Müslümanların Ve sinema sektörü üzerinden vesaire üzerinden bunlar göz göre göre geldi. Ama biz Artık daha önce yok saydık. Şimdi yok sayamıyoruz. Ama ne, ellerimiz tutuştu ne yapacağız diye. Ee, şöyle söyleyeyim. Norm değiştirmek normu korumaktan daha zordur. Bakın 10 yıllardır o LGBT ekolü kendi e, şeylerini meşrulaştırmak için var güçleriyle çalıştılar. Peki biz Müslümanlar kendi davamız için bu kadar çalıştık mı hanımlar? Bunu bir düşünelim diye düşünüyorum. Yani e, onlar öyle öyle kolay bunu e, doğallaştırma süreci öyle kolay işlemedi onlar için de. Peki biz ne yaptık? yoksay yoksayarak yok olmuyor. Şimdi e, hepimizin geleceğini tehdit eden ailelerimizi tehdit eden bir meseleye dönüşmüş durumda. Biz reddetsek de. Ee, bir başka mesele. Gündemli, Or Orta Doğu'da gündemlerin suni olması. Ee, Arap yönetimleri de Elitleri de halkları da gerçek meselelere odaklanma, odaklanmak yerine hep sürrealist gerçek üstü ideolojik mücadelelerle de şey yaptılar. Boş tartışmalarla uğraştılar. Ben hem geçmişte hem şu an e, Arap ve İslam dünyasının tartıştığı meselelere baktığımda neyi görüyorum biliyor musunuz? Hani e, İstanbul e, şey Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kapısına dayandığında Bizans'ta e, din adamlarının Melekler dişi mi erkek mi diye tartıştı söylenir. Ne kadar doğru bilmiyorum. Efsane mi değil mi bilmem ama gerçekse de tam da bugün tartıştığımız meseleler tam da bu düzeyde. Yani siz devlet düşmanınız kapınıza gelmiş. Sizi şey fethetmek üzere. Siz boş tartışmalarla geçiriyorsunuz. Aynı sistem dünyasında 10 yıllardır yaşanan bir mesele. Ee, hakiki meselelerle yüzleşmek cesaret ister. Bunu bir bilelim. Yürek ister. Ee, tarihiyle, anıyla, kendi nefsiyle yüzleşmek insanın hiç kolay bir şey değildir. Ve e, Ama şunu düşünüyorum. Çok enteresan ki bize dinimiz sürekli muhasebe, hatta her gün kendimizi muhasebe etmemiz gerektiğini söylüyor. Ama biz kendimizi hiç e, muhasebe ediyor muyuz kendimizi? Kendi e, Dünyaya bakışımızı muhasebe ediyor muyuz? Yaşananları muhasebe ediyor muyuz? Bunlar ciddi şeyler. Yani dinimiz bize muhasebe etme emri verirken biz hiç muhasebe etme şeyine yüklenmiyoruz. Böyle bir düşüncemiz bile söz konusu değil. Sosyal olaylardan, dünyadan bahsediyorum. Bir başka mesele ana odaklanmak, orta ve uzun vadeli bakamamak. Ve hani siyonistlerle aramızdaki fark diye bunu zaten söylemiştim. Ee, mesela Arap dünyası bağımsız, dedi ki, bağımsızlık mücadelesine odaklandı. Peki ya sonra? Veya yeni dönem işte devrime odaklandı, devirmeye odaklandı. Peki devirdikten sonra ne üzerine yeni sistemi kuracaksın? Bunların hepsi hazırlıksız yakalanılan şeylerdi. Ee, dolayısıyla ee, biraz uzun vadeli, geleceğe dönük bakmak gerekiyor. Şimdi biraz kendi meselelerimize 15 dakika kaldı. Kendi meselelerimize biraz bakayım. Kendi Orta Doğu'ya bakışımıza dair bir şeyler söylemek istiyorum. <gülüyor> bir kere biz dünyada yaşanan her olaya ve her ülkeye Türkiye'yi merkeze alarak baktığımız biliyor muyuz? Farkında mıyız? Kendi iç tartışmalarımız ve kendi iç tecrübelerimiz merkezinde dünyaya ve Orta Doğu'ya bakıyoruz. Ve bu ciddi bir problem. Çünkü her toplumun kendi tarihi, coğrafi, kültürel, siyasi, iktisadi koşulları vardır ve hepsi farklıdır ve her toplumun farklı düşünce yapısı iş tutuş biçimi vardır kendine özgü dinamikleri vardır ama biz dünyada ne yaşansa ortadoğuda ne yaşansa hepsini kendimiz üzerinden okuyoruz mesela bir örnek vereyim biz dış, işg dış işgalle iç savaşın farkında aradaki farkın ıı, idrakinde değiliz biz ne diyoruz Suriyelilere Aa, niye savaşmadı diyorsun niye kaçtı diyoruz 2002 yılından beri Suriye'deki savaş bir kere Suriye bir iç savaş yaşıyordu İç savaşı ne demek? Kardeşin kardeşi öldürmesi demek. Suriyeli gençlere sorduğunuzda ben nasıl kendi kardeşim, kendi insanımı nasıl öldüreceğim diyor. Bakın. Dolayısıyla iç savaşla dış işgal, Amerika'nın Irak işgaliyle aynı şey değildir. Biz savaş deyince hemen aklımıza birinci dünya savaşı, istiklal savaşımız geliyor. Çünkü başka zihnimizde bir savaş şeyi yok. Özellikle iç savaş şeyi hiç yok. Mesela şöyle söyleyeyim, Suriye'nin tarihi başka. Ordusu başka, toplumsal yapısı başka. Biz e, kendi Peygamber Ocağı ordumuz üzerinden Suriyelilerin e, or şey, Suriyelilerin öyle bakmasını bekliyoruz. Suriye ordu yapılanması bambaşkadır. E, ben bunlara giremiyorum, vaktim yok. Ama benim bu loğuma girip bakabilirsiniz. Ben Suriyeliler yaptığım röportajları bir araya getirdim ve e, Suriyeye bakışımızdaki temel problemleri ele alan bütün başlıkları. Suriye'nin iç toplumsal yapısı, siyasi yapısı, askeri yapısı bütün bunları ele alacak şekilde yazdım. Ağustos 2019 kısmında Suriyeliler ne yaşar, ne hisseder, ne düşünür başlığı altında ikinci bölümde bütün bunlar yazıyor. Orada Suriye ordusu meselesini neden Suriyeliler savaşmak istemiyorlar meselesini görebilirsiniz. Çok gerçi, doğru sebeplerle savaşmak istemiyorlar. Ama problem şu biz kendi tarihi tecrübemiz, kendi bildiklerimiz üzerinden her şeyi yorumluyoruz. Yine Orta Doğu'ya bakarken kendi güvenlik ihtiyaçlarımız üzerinden bakıyoruz ve bu ciddi bir problem. Ee, neden? Mesela hani biz e, şey Orta Doğu'da bizim mesela Suriye diyelim sadece Suriye iç savaşına bakalım. Suriye iç savaşında bizim hangi cepheler bugüne kadar gündemimiz oldu? Mesela Halep oldu, İdlib oldu, işte Suriye'nin kuzeyi oldu vesaire. Bunlar ne? Bizim güvenlik meselelerimize bağlantılı? Peki hanımlar, Dera, Hama, Humus, Dere Zor, Şam Kırsalı, Laskiye, buralarda ne olduğuna dair bir fikir var mı? Hiç bizim basınımıza bunlar tartışıldı mı bakın. Veya Irak'a bakalım. Irak ne zaman gündeme gelse Kuzey Irak üzerinden konuşuyoruz. Peki ya Bağdat'ta, Musul'da, Basra'da, Kerbela'da ne oluyor biliyor muyuz? Ramadi'de ne oluyor biliyor muyuz? Bakın biz Suriye'ye ve Irak'a bile bir bütün olarak bakamıyoruz. Ama bir bütün olarak bakma şeyimiz yok ama biz ne diyoruz Orta Doğu'yu kurtaracağız. Sadece Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'a bakarak Orta Doğu'yu biz nasıl kurtaracağız? Güneyimizdeki ülkelere bile bir bütüncül çerçevede bakmaktan aciziz hanımlar. Bizim ekranlarımız böyle yani biz böyle yönlendiriyor. Veya işte ama mesela Humus'ta insanların e, koskoca şehir aç bırakılarak düşürtüldüğünü hiç duydunuz mu? Siz benden evvel başka yerde ama bunlar yaşandı. Ve bunlar hiçbirisi bizim gündemimize gelmiyor. Şimdi yeni Libya gündeme geldi. Daha önce gündemimizde yoktu. Niye geldi? Çünkü Türk askeri girdi. Bakın Orta Doğu'ya biz sadece kendi güvenlik ihtiyaçlarımız bağlamında bakıyoruz. Ama peki Orta Doğu'nun sosyolojisine vesaire hiç bakmıyoruz zaten. Dolayısıyla bölgeye bakışımızda bir problem söz konusu. Ee, başka kendimizi hanımlar e, dünyanın merkezi zannediyoruz. Kabe sayıyoruz. Bütün dünya bizim etrafımızda dolanıyor, tavaf ediyor zannediyoruz. Bütün dünya güçleri gece gündüz Türkiye'yi düşünüp sürekli bizim aleyhimize planlar kurup bu devleti nasıl yok ederiz diye düşündüğünü zannediyoruz. Size bir farklı dünya, Pasifik Okyanusu merkezi bir dünya haritası getirecektim ama onu bastırmaya maalesef vaktim olmadı. Dünyanın her an bütün dünya ülkelerini bizi yok etmek için... Uğraştığını ya, bu iş bir kusura bakmayın ama bir şizofrenik durumdur. Çünkü biz dünyanın her şeyi değiliz. Ee, Pasifik haritasını çıkartsaydım daha iyi anlayacaksınız. Pasifik'in etrafında Amerika, Çin, Rusya, Japonya. Biz bunlardan daha mı önemliyiz mesela? Veya işte Amerika'nın başka bir sürü meselesi var. Biz gece gündüz bizi mi düşün ha, Belli kurumlar düşünebilir, görevi Türkiye olanlar düşünebilir. Ama abartmamızın alemi yok diye düşünüyorum. Ee, problem ne? Biz sadece Türkiye'yi okuyoruz. Benim gördüğüm bu. Bana bir öğrencim dedi ki e, şey, Ürdün'lü Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde doktora yapmaya gelmiş bir öğrenci geldi e, okuma grubuma. Ee, uluslararası siyaset dersinden bahsediyor. Gece gündüz Türkiye'ye bahsediyorsunuz diyor. Öğrenciler sadece Türkiye konusunu açıyor diyor. Ulus, bakın uluslararası siyaset dersi, uluslararası ilişkiler bölümünde sabahtan akşama bütün derslerde Türkiye tartışılıyor. Ama burada bir problem var. Ve biz niye sürekli kendimizi tartışıyoruz? Biz niye dünyaya bakmıyoruz? Ve bakın dünyaya bakışımızda bir narsist bakış var. Sürekli dünyaya bakarken her şeyi Türkiye üzerinden okuyorsanız, her şeyi Türkiye ile algılamaya çalışıyorsunuz ve dünyanın iç, dünyadaki ülkelerin kendi iç dinamiklerini, kendi yaşanmışlıklarını, tarihlerini vesaire dikkate almıyorsanız yani bu narsist bir bakış açısıdır ve bu problemli bir bakış açısıdır dolayısıyla bu bir büyük bir devlet vizyonu değildir biz halk olarak İslam dünyasını kurtaracağız falan havalarına giriyoruz ama bu vizyon İslam dünyasının dertlerine deva olacak bir vizyon değildir dolayısıyla şurayı bir değiştirmemiz lazım zihniyeti değiştirmemiz değiştirmemiz lazım bakış açımızı biraz değiştirmemiz lazım diye düşünüyorum şöyle hızlanayım Mesela dünyayı sürekli Amerika, İsrail, petrol, doğalgaz üzerinden okuyor olmamız bir problem. E, Arap sosyolojisi, Arap psikolojisini bilmeden, anlamadan Ortadoğu'yu anlayamayız. E, daha şey cumartesi saydım başka bir sürü şeyleri de saydım. E, tekrar girmeyeceğim onları. E, son bazı şeyleri söyleyeyim. Mesela komplo bakışa yeniden geleceğim ben. E, şöyle söyleyeyim. Komplo, sürekli komplo, dış güçler bizi yok etme, tamam. E, Amiyane tabirle söyleyeyim. Gavur gavurluğunu yapacak hanımlar. Peki biz Müslümanlar görevlerimizi yapıyor muyuz? Ee, dışarıdaki bize komplo kurmaya çalışabilir. Yani bizim güçlenmesi istememesi kadar doğal bir şey yok. Biz de Amerika'nın, yani İran'ın güçlenmesini ister miyiz? Suudi Arabistan'ın güçlenmesini ister miyiz? Doğal bir şey mi Peki biz görevlerimizi yapıyor muyuz? Biz LGBT e, şeyinin lobisi kadar hiç kendi davalarımız için uğraştık mı bu kadar? Dünyaya kendi veya dünyayı bırakın kendi iş toplumuza, kendi ailelere kendi çocuklarımıza karşı görevlerimizi yaptık mı? Burada bir problem olduğunu düşünüyorum. Ee, ve şunu söylüyorum ben hep. Allah hani o üst akıl dediğimiz kimse onların tamamı toplantıdayken bir yer sarsıntısı yapıp onların hepsinin yerin dibine batırdığında... Bizim İslam dünyasının bütün problemleri çözülecek mi? Bakın, Allah bütün o üst akıllarını tamamını yok etse bugün, yarın İslam dünyasının problemleri çözülmüş olmayacak. Çünkü orada yapısal problemler var. Evet onlar daha ağırlaştırıyorlar, bir sürü oyunlar oynuyorlar. Ben bunu reddediyor değilim. Ama ortada bizimle bağlantılı yapısal problemler var. Bir başka şey, mücadelesiz sıkıntısız bir, bir dünya arıyoruz. Bakın. Ee, Müslüman olarak bunu da bir problem olarak görüyorum. Neden? S şöyle söyleyeyim. Bir kere Allah bize bir düşman vermiş. İki düşmanla yaratmış her kulunu. Bir içindeki nefis. Biz içimizde nefisle bize e, istemediğimiz o nefse, şey e, bize kötüyü şey yapan teşvik eden bir nefisle yaratılmışız hepimiz. Aynı zaman Allah bir şeytan yaratmış dış dış düşman olarak bize bakın. Ve bize demiş ki nefsinizle mücadele edeceksiniz şeytana uymayacaksınız demiş bakın buna şuna geleceğim neden hani normal savaş küçük cihatta nefisle mücadele büyük cihat anlıyor muyuz hanımlar biz Müslüman olduk diye otomatikman muhteşem insanlar olmuyoruz biz her gün her an nefsimizle mücadele etmek zorunda olan ve şeytanla mücadele etmek zorunda olan bir şeyiz Dolayısıyla üst akıllar yok olduğunda biz rahatlamayacağız çünkü bizim kendi içimizde hem iç düşmanımız hem dış düşmanımız var, şeytanımız ve nefsimiz. E, habil ile kabil birbirini şey kabil habil öldürürken bir üst akıl yoktu, nefis vardı bakın. Dolayısıyla e, biraz şekil düzen vermemiz gereken kendimize dair bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir başka şey gazla yaşıyoruz, biz e, çok gazla e, gaza gelen bir milletiz. E, grupta hanımlar çok olduğu için bu örneği vereceğim. E, hanımlar bebeklerinizi yedirdikten sonra gazlarını çıkartmak için ne kadar uğraşıyorsunuz değil mi? O gaz bebeklerinize ne kadar büyük acı veriyor, ağlatıyor ve siz ben, ömrünüzün önemli bir kısmını çocuklarınız bebekken o gazı çıkartmak için uğraşıyorsunuz. Peki biz zihinlerimize niye gaz veriyoruz sürekli? Biz e, Ama büyüdüğümüzde biz zihinlerimize ve kalplerimize gazla yaşamak istiyoruz farkında mıyız? Dünyaya bakışımızda gazla yaşamak istiyoruz. Bebeklerinizin gazını çıkartırken bunu biraz düşünün. zipeki anneler, babalar ve büyükler olarak zihinlerimizdeki gazları kim çıkartacak? Komik olan şu, biz o gazlarla mutlu oluyoruz. Mutlu mesut yaşıyoruz o gazlarla. Ama aslında o gazın bize bir ağrı sancı vermesi gerekiyor. Tıpkı bebeklerin vücutlarına verdiği gibi. Son birkaç şey söyleyeceğim. E, Manipülasyona İslam dünyası çok açık ve tahrike çok açık Türkiye'de dahil e, ve aldatılmaya çok müsaitsiz e, bunu şöyle şuradan e, bunu söylüyorum mesela Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili söylenen e, kamuoyunda söylenen veya işte söylenen lafların %95'i yanlış ve yalan bakın yani %95 diyorum hiç de abartıyor değilim Ülkemizdeki Suriyeliler yanı başımızda yaşıyor bu insanlar ve haklarını bir sürü şey söylüyoruz ama yalan ve yanlış tamamı. Bunu gördüğümde şunu düşündüm ben. Aldatılmaya ne kadar müsaitsiz ve nasıl hakikat arayışında değiliz biz. Ee, öyle şeyler söyleniyor ki bir Suriyeli sokaktan çevirip sorsa bunun yanlış olduğunu öğrenecek ama hiç sormaya ihtiyacı içinde değiliz. Bize söylenen dedikoduları, fikirleri aynen kabul ediyoruz. Sorgulamıyoruz, araştırma ihtiyacına düşmüyoruz. Dolayısıyla ben bana göre en büyük milli güvenlik riski bu şey, bu halimizdir. Yani başka şey değil. En en büyük milli güvenlik riski duyduğumuz her şeyi tekrarlamamız, duyduğumuz her şeye inanmamızdır. Çünkü biz eğer her duyduğumuzu hiç sorgulamadan, acaba bunun doğruluğu ne kadar diye düşünmeden bunu kabul ediyorsak, asıl budur bizim e, şey milli güvenlik riskimiz. Eleştirel bir akla sahip değilsek acaba bu mantıklı mı mantıksız mı bu kişinin söylediği doğru olabilir mi diye biz bunu akıl süzgecinden geçiremiyorsak asıl en büyük milli güvenlik riski budur diye düşünüyorum. Ee, ve hayret ettiğim bazı şeyler var. Ee, mesela şurada şu yazıyor diye söyleniyor. Bakıyorsunuz orada o yazmıyor. Veya şu kişi şöyle söyledi diye linç ediliyor. Bakıyorum konuşmanın tamamına iç bütünlüğüne bakıyorum o kişi öyle bir şey dememiş. Ama toplumda dinç ediyor. Biri öyle bir laf çikolatıyor ve hepimiz peşinden tren gibi takılıp linç ediyoruz o insanları. Ve dolayısıyla bunu gördüğümde işte o manipülasyona, tahrike ne kadar açık olduğumuzu da görüyorum. Dolayısıyla bu eleştirel e, e, akıl meselesi, hakikat arayışı, sorgulama bunlar aynı zamanda bizim e, birçok şeyimiz açısından gerekli. Ve bir de şu var. Mesela hadis var, kişinin her duyduğunu söylemesi günah olarak yeter diye. Veya Hucurat suresini ben çok önemserim. Onun son sayfasında bir şey var. Bir fasık size bir söz, bir şey getirdi, haber getirdiğinde hemen inanıp şey yapmayın, onu tahkik edin diye bir ayet var. Araştırın diye ayet var. Dolayısıyla bunları çok önemsiyorum ve bu fasık diye düşünmeyin. Aslında her birimiz hiç farkında olmadan birer fasık durumunda, şey yani bu sorgulamamadan dolayı. Mesela internette her duyduğumuzu, sosyal medyada her duyduğumuzu paylaşıyoruz. Bunu bazen kendim de yapıyorum. Dolayısıyla burada bir şey, o sürekli sorgulama şeyi, Müslümanın sorgulaması, araştırması, anlamaya çalışması gerektiğini ve ibret almaya çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ve son olarak İslam dünyası bizden çok şey bekliyor. Ve sırtımızda çok ciddi bir yük olduğunu düşünüyorum. Demin dediğim gibi süre bitiyor. Benim hemen kaydetmem gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler. Şimdi ben çok kısa bir girizgah yapayım. Ee, önce kendimden ilgili kısaca şeyi söylemek istiyorum. Bugün bahsedeceğimiz konuyla olan bağlantım nedir? E, i̇smim Didem Bayram. Ben Amerika'da Yale Üniversitesi'nde American Studies, yani Amerikan çalışmaları olarak çevirebileceğimiz bir bölümü okudum. Bu bölümün tam karşılığı Türkiye'de yok. Ben de giderken zaten e, bir haberdim diyebilirim böyle bir bölüm olduğundan. Bugün size anlatacağım konuyu e, işlediğimiz bir ders aldım ben ikinci sınıftayken. African American History dersinin adı. Bugün aslında anlatacağım şeylerin e, neredeyse tamamını o dersin notlarına tekrar dönüp bakarak çıkarttım. E, bu derste YouTube YouTube'da. Aslında hepsi var, bulabilirsiniz. Ee, şöyle bir sıkıntı var, İngi Türkçe altyazıları yok henüz. Eğer İngilizce bilenler ve bugünün sonunda daha detaylı bilgi edinmek isteyenler olursa onu da söylemiş olayım, dersin sonunda da tekrarlarım. Yale Open Courses yazarsanız YouTube'a e, bu şekilde bulabilirsiniz. Totalde 25 saatten oluşan bir sömestrelik bir ders bu. Ben bugün çok hızlı bir şekilde bir saatte özetlemeye çalışacağım. Şimdi bugün Afro-Amerikan tarihini konuşacağız. Neden böyle bir e, konu geldi aklımıza e, Fatma Hocam'la konuşurken? Şimdi televizyonda karşılaşmışsınızdır birkaç haftadır Amerika'da e, bir takım protestolar oluyor. Bu protestoları tetikleyen olay aslında George Floyd isminde siyahi bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesiydi. E, George Floyd bir markete giriyor. 20 dolarla ödeme yapmaya çalışıyor aldığı şeyler için. Kasiyer bu 20 doların sahte olduğunu düşünüyor bunun üzerine polis polis çağırıyor gelen polis memuru da eee George...